Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih. Kemayen bergeyli celal-i veşhihi ve li azim-i sultanih. Vessalatü vesselamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve safhihi. Ve men tabi'ahu bi ihsanin ecma'in. Konumun es, -Seyd, es -Seyd. Muhammed Saad Kutbu el ve İslam'da tasavvuf diye tespit edilmiş. Bu şunu gösteriyor. Bir gerçek bir Sofi olarak yaşamış bizler tarafından efendim e, etrafında bulunduk, efendim e, hayatını müşahede etme imkanını bulduk. Bizler tarafından böyle görülmüş bir kimse olarak bir numune, insan e, anlatılmış oluyor. Böylece tasavvuf sadece nazari bir bilgi olmakta çıkmış oluyor. Pratik uygulaması olan efendim elde tutulur. E, somut bir örnekle anlatılmış oluyor. Bu tabii örnekle anlatım pedagojik bakımdan uygundur, güzeldir. Efendim, e, daha anlaşılması da daha kolaydır. Bu bakımdan uygun olmuş. Konferansı tertip eden kardeşlerime teşekkür ediyorum. Uzaktan yakından bu konferansa teveccüh edip gelen kardeşlerime teşekkür ediyorum. Mehmet Said Kotku hocamız Türkiye'de ve Almanya'da gerçekten çok geniş bir şekilde tanınmış bir insandır. Hakkında konferans verilebilecek bir kimsedir. Türkiye'nin dini hayatında ve siyasi hayatında çok büyük etkileri olan bir kimsedir. Çok enteresan bir şahsiyeti vardır. Kendisi birinci planda Naşit tarikatının Halid-i Bağdadi ile Hindistan'dan Orta Doğu'ya gelmiş Halidiyye kolunun İstanbul'da devam eden Gümüşhanevi şubesindendir. Yani Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden Ahmet İbdül Süleyman El Arvadi Trablus Şam müftüsü Trablus Şam'dan Biliyorsunuz iki tane Trabulus var. Birisi Trabulus Şam adını alıyor, birisi Trabulus Garp adını alıyor. Trabulus Garp bugün Libya'da, Trabulus Şam'da Lübnan'da. Oranın müftüsü olan zat, efendim, gelip tek bir şahıs için, yani Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendimiz için İstanbul'a gelmiş, kendisini bulmuş. Ve sırf seni irşat etmek için buraya vazifeli olarak gelmiş bulunuyorum diye onu halvete alıp tasavvufun adabını, erkanını, ahlakını, esrarını öğretmiş. Böylece Hindistan'dan bizzat Halil Bağdadi Hazreti'nin gidip Nakşi Tarikatı'nı kaynağından, Müceddiliyet Şubesi'nden, yani Ahmet El-Faruki El-Sehrindi mensup olduğu Müceddi Diye Şubesi'nden çok mükemmel bir tarzda hocasının tam rızasını alarak Abdullah diye Hazretleri'nin alıp Bağdat'a getirdikten ve yerleştirdikten sonra ve bütün Orta Doğu'ya yaydıktan sonra böylece Gümüşhaneli Hazretleri ile İstanbul'a geçmiş oluyor Nakşi Tarikatı. Ben de 4 sene önce Müneydoğu Anadolu'da gezdim efendim Urfa efendim Mardin Diyarbakır Batman, Bitlis, ve gibi efendim e, Tatvan gibi yerleri gezdim. Çok net olarak hatırıma geldi ben söyledim. E, hala çok kesin olarak net olarak aynı kanaatteyim. Güneydoğu Anadolu'nun ismi bence Nakşibendistan olsa Nakşibendiler diyarı olsa çünkü her tepede bana bir Nakşi şeyhinin türbesini gösterdiler. Her yerde Nakşi Halidi şubesinin mensuplarını gördüm. Yani Allah makamını âlâ eylesin. E, Halid-i Bağdadi Efendimiz zaten kendisi Urfa'ya da gelmiş bizzat. Urfa'da hatta torunu Urfa Ulu Camisi'nin kabristanında haziresinde metfundur. Torunu orada vefat etmiş. O, o diyarları bizzat gezmiş halifeleri vasıtasıyla oralara tarikatı yaymış ve e, mükemmel bir şekilde yerleştirmiş olduktan sonra İstanbul'a böylece aşılanmış oluyor Nakşi tarikatı. Tabi Nakşi tarikatını Anadolu Molla İlahi'den beri 15. 16. yüzyıldan beri bilir. Fakat e, bu yeni bir şev getirmiştir. Gümüşhaneli Ahvesiyat'ın efendi hazretleri 1311 Hicri yılında vefat eden yani efendim 20. yüzyılın başında vefat eden bir e, büyük e, muhaddistir. Yani ta, şey tercemeyi hal kitaplarına, biyografi kitaplarına büyük bir fakih ve muhaddis olarak geçmiştir. Yani ulûmu şer'iyede çok sağlam bilgilere sahip bir kimse. E, Tabi tarikatın tasavvufun şeriata tam sağlam bir şekilde bağlı insanlar tarafından öğrenilmesi ve öğretilmesi son derece önemli bir olaydır. İşte o koldan Gümüşhanevi Hazretleri çalışmasına devam etmiştir ve 114 kadar halife yetiştirmiştir. Kendisi 3 senede Mısır'da kalmıştır. Ve halifelerini Anadolu'nun her yerine efendim ve e, Kafkasya'ya Mısra yaymıştır, Orta Doğu'ya yaymıştır. Böylece Nakşi Tarikatı son derece büyük bir gelişme göstermiştir onun çalışmalarıyla. Ve harplerde devleti Aliye'nin korunmasında bu Sofi alimlerin cihada da efendim çok büyük hizmetler meydana gelmiştir. Ahmet Siyahattin Efendi Hazretlerinden sonra gümüşhanevi kolu devam etmiştir. Onlardan Ömer Ziyahattin Eddağıstani Hazretleri'nden hocamız İstanbul'da asker iken tarikata girip el almıştır. Sanıyorum Ömer Ziyahattin Efendi Hazretleri'ni de herkes tanıyabilir bu konuyla ilgilenenler. Çünkü kendisi hem Kur'an-ı Kerim hafızı hem de Buhari-i Şerif hafızı idi. Yani Buhari-i Şerif'i ezbere bilen müstesna insanlardan 6 saatte Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna hatmettiği rivayet edilir. Efendim çok kıymetli eserler bırakmıştır. Buhari'nin hülasasını Zübdetül Buhari isimli eseri bırakmıştır. ve Bir de kıymetli Evlat bırakmıştır. Tabii başka evlatlar da vardır. Profesör Yusuf Siyah Binatlı. O da Bursa İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık yaptığı için tanırsınız. İşte hocamızın asıl şeyhi odur. Ömer Ziyaddin Dağıstan'ı. Hocamız da zaten Dağıstan'dan gelme bir seyit ailesindendir. Dağıstan'ın Noha, bugünkü Şeki isimli efendim şehrinden. Bugün Azerbaycan'da bulunuyor bu şehir. Ama Dağıstan'ın o muhteşem dağların yamacında Bursa gibi şöyle yeşillik, efendim ipekçilik yapan bir e, şehri imiş. Ben kendim gidip göremedim şekili. Oradan gelmiştir dedesi ve Bursa'ya yerleşmişlerdir. Onun için hocamız da Muhammed Saidi Bursavi diye tanınıyor. Hocamız, hocamızın hayatı ile ilgili. Kendisinin eserlerinin önünde e, biyografisiyle alakalı malumat vardır. Ben onları e, kısa geçmek istiyorum. Hocamızın vefatı seneyi devriyelerinde de biz e, çeşitli konuşmaları ...tespit edip kitap halinde neşrettik. Bunlardan iki tanesi neşredilmiştir. Birisi Tanımı Kaynakları ve Tesirleriyle Tasavvuf isimli şu kitaptır. Birisi de geçen sene Bursa'da yine yapılmış olan bir sempozyumun böyle basılı şeklidir. 1315 Hicri Kameri, Kameri yılında yani 1897 yılında hocamız doğmuştur. Bursa'da tahsilini tamamlamış... Rüşdiye'ye gitmiş. Bir ara teknik bir eğitim görecekken bu şeyler dolayısıyla, harfler çıkması dolayısıyla muhtelif yerlerde subaylık yapmıştır. Kudüs'te Çanakkale'de bulunmuştur. Abisi de aynı şekilde asker idi. Abisini çok severdi ben hatırlıyorum ondan bahsederken çok duygulanırdı. Hocamız tarikattaki eğitimini, tasavvufi eğitimini Abdülaziz Efendi, Hasip Efendi ile beraber Mustafa Feyzi, Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi Hazretlerinden yapmış ve de ondan almıştır. Yani halvetini tamamlayıp tarikat icazetini ondan almıştır. Abdülaziz Hoca Efendi Ramuzül Ahadis'in mütercimidir. Oradan tanıyabilirler. Hakkında bir de kitap yazılmıştır. Müridah'ın tarafından. Hasip Efendi ondan önce Abdülaziz Efendi onun arkasından hosun olmuştur. Onların arkasından da hocamız efendim, 1952 yılı aralığında makama geçmiştir. Şey, şey, Post-Eşit olmuştur. İlk önce bulvar üzerinde bir camide vazife gördü. Ben de o zaman bir ortaokul talebesi olarak konuşmalarını dinlemeye giderdim. O cami Ümmü Külsüm Camii'ydi. Sonradan 1958 tarihinde İskender Paşa Camii'ne vazifesi nakli oldu Çünkü Ümmü Külsüm Camii. Bulvarın genişlemesi dolayısıyla yıkılacak gibi sözler, rivayetler vardı. Nakil oldu fakat o cami yıkılmadı. O cami öyle kaldı. Fakat hocamızın dervi şanı ve tekkesi İskender Paşa Tekkesi olarak tanındı. Yani o şekilde şöhret buldu. Erhancım, hocamızın Yetiştirdiği pek çok halifesi vardır. Halvet çıkartıp, icazet verdiği. Bunları bir deftere işlemiştir kendisi. O defterler bendenizde mevcut bulunuyor. E ee, Müslümanların bizim geleneksel nakşi ane anesine uygun olarak her şeyiyle ilgilenmiştir. Mesela Türkiye'nin en büyük motor fabrikası olan gümüş motor fabrikası kuran, kurduran odur. Efendim, konuşmalarında ben Deniz'de bulundum. Efendim, nasıl kurulsun, nerede kurulsun tarzındaki müzakereleri hep onun huzurunda olmuştur. Yani bir şeyh efendi için böyle bir Türkiye için son derece gerekli bir fabrikayı kurdurmak önemli bir olaydır. Onun enteresan yönlerinden birisidir. Sonra e, politika konusunda da ...çalışmaları olmuştur, irşadı olmuştur. Herhangi bir şahsa doğrudan doğruya bende olmadan bütün politikacılarla efendim ilgilenmiştir. Hepsinin aşağı yukarı kendisini ziyaret ettiğini biliyorum. İsim söylemek istemiyorum. Pek çok kimseler var muhtelif şeylerden, meşreflerden ve politik şeylerden. Tabi onların hepsine hakkı söylemek istemiştir ve e, İstanbul'da <gülüyor> pek çok e, meşrepten insanı etrafında toplamıştır. Enteresan olan şey şudur, mesela hocamızın yanından hiç ayrılmayan, hocamızı her zaman evine davet eden, evinde hocamızı günlerce misafir etmekten zevk bazı insanlar, hocamız vefat ettiği zaman ben onları bizim ihvandan sandığım için çünkü ben Ankara'daydım, hocamız İstanbul'daydı. Yani her şeyin derinliğine bilgisini iyi bilmediğim için onları şeyde sanmışımdır, bizim tekkeden sanmışımdır. Halbuki başka bir şeydi, mensuplarıymış sonradan hasta olduğu zaman, ziyaretine gittiğimde, sorup öğrendiğimde hayret etmişimdir. Ama hocamızın böyle bir şeyi vardı, yani her meşrepten, her Kendisini insanı kendisine bağlayan bir güzel, e, geniş dairesi vardı. Herkes kucaklayan bir anlayışı vardı, sevgi anlayışı vardı. Herhangi bir böyle ayırıcı e, durumu yoktu. Kendisi çok yakışıklı bir e, hoca efendiydi. Çok güzel bir hoca efendiydi. Bunu ben söylemiyorum. E, benim Ankara'daki ev sahibim e, söylemiştir. Hocamız bizi Ankara'da ziyarete geldi, ben Ankara İlahiyat Fakültesi'nde asistanım, ev sahibi de çubuklu bir hacı amca, ümmi, yani böyle e, tahsilli bir insan değil, hanımı da bir Anadolu hanımı. Ee, bahçede beni gördü, soruyor, kim o sizin eve gelen güzel adam, diye soruyor. Yani hocamızın yani sıradan bir kimse üzerindeki ilk etkisi bu ilgili. ...yakışıklı, çok güzel, çok sevimli, çok sempatik bir insandı. Efendim, e, ayrıca ...seyahatlerimiz olur Anadolu'da muhfet yerlere o seyahatlerimizde de gören merak ederdi. Gören gören dururdu. Efendim, yanıma gelir benim. Bu zatı muhtemelen kim diye sorardı. Yani böyle Herkesi kendisine cezbeden, ilgi çeken, çok hoş, güzel bir hali vardı. Uzunca boylu, şişmanca bir kimseydi. Tabii şişmanlığını kendisi şöyle anlatıyor. Ben diyor öksüz büyüdüğüm için diyor yemek falan olmazdı evde. İşte kümese giderdim, birkaç tane yumurtayı kırıp, hop diye yutardım. Onlar beni göre şişmanlattı diye söylerdi. Yoksa dervişliğinin başında, son derece zayıf bir kimseymiş. şey Ömer efendinin o profesör oğlu anlatıyor. Tekkenin aşçısı diyor, bu Bursalı mehmet de çok acıydı diyor, çok dal gibi böyle zayıf olduğundan, çok acıydı diyor. Pilav tepsisinin bir köşesine etleri saklardı diyor. Anlatıyor böyle hatıralarını, babasının zamanındaki şeyini. Böyle tepsiyi getir, tam hocamız o zayıf, narin, naif bursalı Mehmet'in önüne o et kısmı gelecek şekilde koyardı diyor. Fakat hocamız yani bir iki kaşıkta meseleyi anlayınca çevirilmiş başkalarına, yani ikram edermiş, aşçı da oradan kızarmış uzaktan. Gene döndü, benim kime diye kime kısmet diye böyle verdiğim şeyler yine başka tarafından yeniliyor diye zayıftı efendim ee, ilk başta fakat sonradan hatta halvetten çıktığı zaman ölecek diye o sarı beyniziyle ölecek diye e, tahmin etmişler çok e, sevgi ve saygı uyandıran bir hali vardı efendim e, ve hafızası müthiş kuvvetli Kendisi hafızdı zaten ama Havuzasının kuvvetine ben hayranım, hayret ederdim. Mesela bizim Ankara'ya geldiği zamanki hatıralardan cuma namazı gittik. ettik. Tepe cuma namazı kıldık. Akşamleyin de Tan Doğan meydanında bir arkadaşın evinde oturduk yasadan sonra. Hocamız sordu. Cuma hutbesinde hoca ne söyledi diye. Hepimiz Hocamızla beraber Cuma namazını kılmaya gitmiştik o camiye. Hiçbirimiz hatırlayamadık. Yani hoca bir şeyler söylemişti Cuma'da ama hatırımıza kalmamış. O bir cümle söyledi, ötekisi bir yarım cümle söyledi ama yani Cuma hutbesini anlatamadık orada. Hocamız bir başladı, başından sonuna kadar tek gibi gayet güzel anlattı. Şeyleri, hutbeleri son derece celalde olurdu, ben hayret ederdim bu kadar halimselim, bu kadar sevinli, bu kadar sempatik, bu kadar tatlı bir insan minberde niye böyle aslan gibi, kaplan gibi kükürüyor, niye bu kadar sert oluyordu, sonradan öğrendim hadis-i şerifleri okuyunca. Peygamber sallallahu aleyhi ve senden efendimiz hazretleri de minberde öle celaldeymiş. Demek ki o sünneti uyguluyor. Çok nefis hutbeleri olurdu ve kağıt kullanmazdı. Ayetleri ve hadisleri, vaaz vereceği şeyleri kendisi ezberinde tutup söylerdi. Kağıt kullanarak, okuyarak putbe iran etmezdi. Ve son derece muhteşem putbeleri olurdu. Biliyorsunuz Ali Rıza Saman diye meşhur bir şey var. Tecrübü filan yazmış, hoca. İmam filan hocalık yapmış her bilir. Birisini anlatırken hocamıza diyor ki, ''Dilhassah putbeleri tüyler gülferdicidir.'' diye böyle anlatıyor. Efendim, kendisi çok mütevazı bir insandı. Fergalarda mütevazı bir insandı ve e, hiç kendisine böyle e, bir tavır, bir eda, bir poz, bir makam vermezdi kendisi. Çok yumuşak bir tarz daha, ben aciz kardeşiniz diye hitap ederdi. E, efendim. Arkadaşların birisine hitabı neyse aynen onu kullanırdı. Mesela arkadaşlar bir üniversite hocasına Osman abi diyorsa o da Osman abi derdi. Halbuki Osman onun çocuğu yaşında ama Osman abi derdi. Yani halkın verdiği unvanı kullanırdı. Efendim, e, fakat şurası çok kesin. E, her günü, her sözü kerametliydi. Kerametleri zahir ve bahir bir hakiki, veliki, yani şeksiz, şüphesiz bir kimseydi. Şimdi birisini ele almak istedi mi, taktı mı yani, onu mutlaka adam ederdim. Ben hatırlıyorum bir zengin amcayı. Çok negatif bir amcaydı. Bana kalsa ben selam bile vermezdim yani. Çok negatif bir amcaydı. Yani bizim sağcı kesim nelere inanıyorsa, o adam tamamen zıttı olan şeylere inanıyor, biz ne söylersek bizim karşımıza çıkıyor, bizimle şey ediyor. Efendim, Hürriyet gazetesini savunuyor, kravatlı, efendim bilmem böyle yani her şeyi bize göre e, değer hükümleri farklı bir insan. Hocamız onu ele aldı, öyle bir mükemmel mümin haline getirdi ki ben hayret ederim, sırf ona ders verdi bir kişi. Bir kişiye efendim otorite ders verdi. Çok faydalı bir insan eyledi onu hatırlıyorum. Öyleydi yani birisini ele aldı mı bırakmazdı. Ankara'da bir şahıs vardı hocamızın aleyhinde. Ama eski hukukumuz olan bir kimse, ihvanımızın hukuku olan bir kimse Ankara'ya geldik dedi ki ona gidelim. Ben de yanına yanaştım, babacım dedim, bu şahıs sizin aleyhinizle iner geri konuşuyor falan. Hasseden onun yanına gitti. Hasseden onun evine gitti. Yani özellikle kendisini şey yapmayan insanın. Ve onun üzerinde çalıştı. Yani o benim aleyhimle konuşuyormuş demedi. Sonra o şahsın hocamıza nasıl bağlandığını ben biliyorum. Nasıl dönüp değişip şey yaptığını ben biliyorum. Son derece vefalı bir kimse idi. Çok iyi takip ederdi ihvanı ve ihvanın özel meselelerini. Maraş'ta bir olay olmuşsa Maraş'ta İstanbul'dan telefon ederdi. Esad Türk Maraş'a gidince kimsenin işte rahat olmuş, baş sağlığı vesaire diye böyle e, protokol yahut e, adab-ı muâşeret veya Müslümanların birbirleriyle kardeşliğinin efendim işte, şeydeyse onu çok güzel yapardı. Ben hayret ederdim, yani o takibine, o vefasına çok hayret ederdim. Evli latifeci bir insandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de biliyorsunuz, hadis-i şeriflerde evde hanımlarıyla, efendim, çoluk çocuğuyla latifeci olması dolayısıyla o da tam sünnet-i uygun. Çok cömert bir insandı. Verdiği zaman, verdiği miktarlara ben içimden itiraz ederdim, bu kadar da verilir mi diye öyle bulmuyor. Verdiği zaman çok fazla verildi, yani, bu kadar da verilmez, bu vermesini bilmiyor gibi bir toylukla ben böyle şey yapardım, doyurucu bir tarzı verildi. Verdi mi, ihya ederdi Peygamber de <gülüyor> öyle olduğunu biliyoruz. Sofrasında misafir ekseriyetle misafir olurdu, misafirsiz yemek yemezdi. Cami'de gelen kimselere bakar, sonra arkadaşları işaret ederdi filan diye filan diye içeri çağır diye efendim ee, yemek yedirirdi. Biz de daha kendisiyle hiçbir şeyimiz yokken yani bir damatlık alakamız yokken çok çok defa da sofrasında yemek yemişizdi. Ben utanırdım, yemek istemezdim ama hasreten beni çağırtırırdı içeriye sofraya böyle sokası misafirliydi. Bu da şeydir, Efendim, peygamber efendimizin, İbrahim aleyhisselamın adetidir. İbrahim aleyhisselam hiç misafirsiz yemek yemezmiş. Efendim onun şeyini devam ettirirdi. Gece ve sabah ibadetlerine çok riayet ederdi. Gecenin mutlaka seher vaktinde mutlaka uyanıktı hocamız seher vaktinde sahur vaktinde mutlaka uyanıktı. Ayrıca sabah namazından sonra sabah namazından sonra işrak vaktine kadar efendim camide bulunma sünnetini de ben hocamdan öğrendim. Başkasında görmemiştim o zamana kadar. Biliyorsunuz Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz kendisi adetiyle severdi. Sabah namazından sonra camide otururdu eğer cihat gibi, cenaze gibi, hasta ziyareti gibi mühim bir şey yoksa camide oturmayı severdi Peygamber Efendimiz. Ve e, güneş doğu birazcık kerahat vakit çıkacak kadar zaman ilerledikten sonra işrak namazı kılardı. Bunun çok sevap olduğunu hadis-i şeriflerden biliyoruz. Bu sünneti ben hocamızla görüyorum. Başka hiçbir camide görmemiştim. Sonra Aradolu seyahatlerinde bir de Urfa dergah camiinde gördüm. Aynen bizim okuduğumuz evrağı okuyorlar. Tahmin ediyorum, o da şeyler geliyor. Halidiyye kolunun adeti olarak, yani zaten oraya müşriklerimiz daha önceden gitmişler. Oradan geliyor. Gönüllere ve rüyalara tasarrufu vardı. Şöyle bir olayla anlatayım. Çünkü buna bazıları itiraz ediyorlar. Tabii Evliyan'ın halini bilmeyen bir insan için ben tabii karşılıyorum. Anlayamıyorlar hani e, meseleleri. O bakımdan onların şeyleri e, itirazlarını tabii görseydi, müşahede etseydi anlayacaktı. Bilmediğine cahilliğine veriyorum. Cener Hoca vardı bir, meşhur Cener Hoca. İstanbul'da çok kıymetli bir hoca. Oğlu da şimdi profesördür, Saadettin Bey, mimardır, iyi bir mimardır profesör. Cenel Hoca ilmi Keram mütesessiziydi, Osmanlı alimiydi, ilmi kelimciydi, yani çok alim bir kimseydi. Şimdi e, hocamıza ziyarete gelmiş. Hocamızdan da yaşlı olduğunu biliyorum. Ziyaret ettiği bir zamanda ben de elini öpmüştüm. Ziyarette gelmiş ve şikayet etmiş. Demiş ki efendim hacca gitmek istiyorum. Dairelere, resmi dairelere müracaat ettim. Pasaportu altı ay geçti bir türlü vermiyorlar. Çıkmıyor müsaade hacca gidemiyor. O zaman hacca gitmek yasak Türkiye'de. İşte ancak hudutlardan Suriye'ye gidenlere. Suriye hükümeti muhakkak bir kağıt veriyor ve kaçak yani resmen olmuyor. O sıralarda pasaportu alamıyorum, tabi kendisini tanıdığı için, tanınmış kimseler, otoriteler olduğu için o onların nüfuzunu kullanarak pasaport alacak ama ona rağmen gene geçiyormuş. Hocamıza bunu şikayet etmiş, demiş ki işte pasaportu hala vermediler, o kadar zaman geçti, Ankara'dan hala pasaport gelmedi. Gelir inşallah demiş hocamız. Hocamızın böyle bir minyeri vardı, salonun bir ucundan öbür ucuna uzanırdı. Kendisi şu dipte otururdu. Üstünde de kocaman Hattat Abdülkadir Efendi'nin yazdığı Edeb Ya Hu levhası vardı. edep bir tacıymış nurü güdadan, giyiyor tacı emin ol her beladan diye yazılı bir güzel levha. Orada otururdu. Celal Hoca burada piş çökmüş, oturuyor. Uyku basmış Celal Hoca'ya. Uyumuş yani hocamızın huzurunda, minderinde, karşısında, karşılıklı sohbet ederken uyumuş Celal Hoca. Ama rüyada Ankara Pasaport Dairesi'ni görmüş. Pasaport Dairesi'nden kendisine ''Buyurun hocam'' diye pasaportu vermişler. ''Buyurun, pasaportunuz, buyurun'' diye rüyada vermişler. O da sevinmiş tabi işte pasaportum geldi bak gelmiyor derken elime verdiler diye sevinmiş, o sevinçte uyanmış ama bakmış ki nerede uyuyor, sedirde uyuyor, yani hoca efendinin huzurunda uyuyor. Yani böyle bir alemin huzurunda ihtiyarlıktan işte böyle uyukladık, hay Allah falan diye mahcup olupken hocamız mütevessim nasıl demiş, pasaport aldın rüyasına gidiyor efendim. Bir gün öyle de pasaport gelmiş. Yani belki o sırada böyledi yani. yani arkadan. pasaport böyle gelmiş. Şimdi Celal Hoca da bir bu anlıyor bu işi. Büyük alim, din alimi, ilmi kelamçı müsaade istemiş ayrıldıkken dervişi olmuş hocamızın. Celal Hoca, Hocamızın şeyiydi, müridiydi yani. Bizim Arkadaşlar ağabeyler arabalarına alıp onu beyaz eline, soğan ağabeyi eline götürdükleri zaman kafada dur demiş çocuklar, size bir şey söyleyeceğim. Çocuklar dedi, teknik üniversitede doçen, profesör. Siz demiş hocanızın kıymetini bilin, bu hocanızın kıymetini bilin, bu hocanızın manevi makamı çok büyük, bu hocanızın rüyalara bile tasarrufu var, bak ben böyle uyukladım, Rüyamı bildi der ki o rüyayı bana efendim, keramet yoluyla e, gösterten o belki rüyamı bilmesi keramet. neyse hocanızın kıymetini bilin demiş ama demiş bu bir sırfdır bak kimseye söylemeyin demiş aramızda kalsın ben övünceye kadar söylemeyeyim demiş Celal Hoca peki efendim demişler iki kişi var bunu bilen. Aralar aylar geçiyor, hocamızın huzurunda birkaç kişi var, meşhur kimseler, isimlerini söylemiyorum, çok meşhur, hepimizin anlayacağı kimseler, bir çökmüşler, hocamız köşesinde oturuyor, onlar diz çökmüşler, İşte meseleleri soruyorlar, ne oldu, ne kaldı hocam, şöyle yapalım, mı, böyle yapmayalım, politik meseleler falan soruyorlar, postacı gelmiş, bir takım mektuplar getirmiş, bir de büyük bir zar, Yüksek İslam Enstitüsü'nün Üsküdar'daki binasının temel atması merasimine hocamızı çağırıyorlar. Oradaki şu üç bir şahsa demiş ki, ben buraya gidemem. Karşı yakan, vadet değil de Üsküdar tarafı, şimdiki o ilahiyat olduğu yer. Efendim ben gidemem, al bakalım sen git demiş, beni temsilen, bana rekel eden, al sen git demiş vermiş davetiyeyi o mühendisin eline. O mühendisle tanrınız bir insanı. Sonra demiş ki, hem de orada bir de konuşma yaparsınız demiş. Mühendis de cesaretlenmiş, demiş ki, efendim oraya İstanbul'un bütün hocaları gelir. Müftüsü gelir, hoca efendiler gelir, mübarek, meşhur insanlar gelir. Ben bir aciz mühendis, yani onlara ne anlatayım? demiş. Hocamız görmüş demiş ki, Celal Hoca size kapıda ne söylediyse onu anlatırsınız. demiş. Ne söylemişti? Celal Hoca kapıda. Bu hocanızın kıymetini bilin. Bu iş maddi ilimlerle olmuyor. Bak ben bu kadar dini ilimleri, maddi yönden zahiri ilimleri öğrendim. Ama bu bir başka bir şey bu manevi ilimlerin kıymeti çok yüksek, hocamızın kıymetli bilim demiş. Şimdi bunu söyleyin diyor. Yani hocamızın Yüksek İslam Enstitüsü'nün açılmasında böyle söyleyin demesi de güzel. Çünkü dini ilimleri öğrenir insan takvayı öğrenmezse din tamam olmaz. Dini bilgiler bilmek müner değil. Orientalistler de biliyor, inceleyenler biliyor. Herkes biliyor, Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da herkes biliyor. Müyüm takvaya sahip olun. İlimle beraber takvayı beraber götürmek, onu da öğrenmek, onu söylemiş oluyor. Ama Celal Hoca'nın şahitliğiyle söylemiş oluyor. Çünkü Celal Hoca, bir, e, İmam Hakif'te İlmi Keram Hoca, Yüksek İslâm Eccüsü'nde de Hoca, yani onun o sözleri çok büyük. Yani şu mesajı vermiş oluyor hocamız aslında, her şeyi hikmetli, yani ben kendim açıklıyorum böyle. ''Ey Yüksek İslam Enstitüsü'lü gençler, hocalar bakın bu zahir ilmiyle olmaz, ilmi batılı, ilmi tasavvufu da öğrenmeniz lazım.'' demiş olacak yani o hikayeyi anlatırsa, o kerameti anlatırsa o mühendis. Tabi afallamış mühendis, o Celal hocanın size söylediğini söylersiniz orada deyince afallamış. Hemen kalkmış gitmiş ödeki profesör arkadaşa, demiş ki Ceren Hoca bize kapı başında bir sır söylemişti. Ben ölünceye kadar bunu kimseye söylemeyin demişti. Sen bir kimseye söyle mi Hayır. Unuttum ben şimdi hatırlıyorum. Hocamıza söyledi mi? Hayır. E ben de söylemedim. O profesör de söylemedi, bu müezzese söylemedi. Ceren Hoca'nın bunlara söylediği şeyi hocamız nereden biliyor da onu şeye söyleyin diyor. Hocamızın böyle bir hali vardı. Yani kendinden uzaktaki insanların hallerini, konuşmalarını takip gücü vardı. Kerametlerinden birisi bu tarz sözde. Efendim... Başka şeyler de anlatacağım. Şimdi bunları anlatırken arada şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz İslam'da tasavvuf diye zaten başlayabilirim öyle. İslam'da da tasavvuf var. İslam'dan önceki dinlerde de tasavvuf, tasavvuf var. Daha eski dinlerde mistisizm deniliyor. İşte Hristiyan mistisizmi var, mistikleri var. Efendim, belki Brahmanlar, Hindu'lar var. Yani bir mistikler var. Yani bu çeşit manevi hayatı yaşayan insanlar eski insanlar. Ümmetlerin arasında da olmuş olabilir. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Yani daha önceki dinlerin efendim ritüelleri ahkamı ve e, o dinlere mensup insanların yaşamları tamam olabilir ayrıca dinler tarihi onu incelesin. Ama bizim İslam'da İslam'daki tasavvuf asıl nereden çıkmıştır? Peygamber sallallahu aleyhi ve efendimizin hayatından çıkmıştır ahvalinden alınmıştır, sözlerinin uygulanmasından ortaya çıkmıştır. Yani Kur'an'ı tam yaşamak isteyenlerin, Peygamber Efendimiz'in sünnetine tam uymak isteyen insanların ve Resulullah'ın hali gibi hallenmesi için çalışmaları İslam tasavvufunu meydana bitirmiştir. Buna ne diyoruz? Sünni tasavvuf diyoruz. Yani ehli sünnete, Kur'an-ı Kerim'e, Hadis-i Şerif'e uygun tasavvuf. Tabi bunun dışında 1400 yıl devam etmiş bir zaman içinde üç kıtaya hatta beş kıtaya yayılmış bir dinin mensupları mutlaka başka kültürlerle de karşı karşıya geldiler. Orta Asya'ya gelince efendim Çinlilerle karşı karşıya geldiler. Çinlilerin dinlerini gördüler. Hindistan'ı fethederken Hindistan'ın mindularını, brahmanlarını gördüler. Dört kadar bin ve mezheb var Hindistan'da. Onları gördüler. Afrika'ya geldiler. Afrika'yı gördüler. Anadolu'ya geldiler. Anadolu'nun e, Hristiyan mistiklerini, Mısır'ın Hristiyan mistiklerini gördüler. Yahudi mistikleri biliyorlar. İra'da geldiler. Zerdüşkilerin e, onların inançlarını vesairelerini biliyorlar. Belki onlardan etkilenmeler de olmuştur. Onun için Şeylerde, e, tasavvuf yolunda çeşitli tasavvufi meşrefler, renkler ve tarikatlar meydana gelmiştir. Bunları ikiye ayırıyoruz. Genel olarak İslam tasavvufunda bir sünni tarikatlar, ehli sünnete bağlı Kur'an yolunda yürüyen tarikatlar, bir de heterodoks tarikatlar, yani bu çizginin dışına çıkmış, başka dinlerin, inançların, izlerini taşıyan onlardan etkilenmiş tarikatlar <gülüyor> diye. Şimdi hocam sünni tarikatın, tarikat tasavvufun gümesi. Yani harfiyen Kur'an'a, harfiyen efendim sünnet-i seniyeye, nebeviyeye uymak isteyen, o yolda yürüyen bir kimse. Yani başka efendim şu tarikatlar var, bu tarikatlar var. isimlerini zikretmek istemiyorum. Hocamızın meşrebi, meşrebi nah tarikatı, Kadiri tarikatı, Sühreverdi tarikatı, Çeşki tarikatı, Kübrevi tarikatı ve efendim bunların kollarıyla bağlantılı olarak sünni tarikat Yani Kur'an'a uyumlu diniye sımsıkı bağlı efendim dini ilimleri iyi bilen ve efendim sünnet yolunda yürüyen bid'atlara sapmamış bir yol. Evet hocamız bunu temsil ediyor. Biliyorsunuz Cüneyli Bağdadi bir hadis dersi almaya gidiyormuş. Hoca demiş ki, nereye gidiyorsun? Başıma gidiyor, bu menkaber. Demiş ki, hadis dersi var, onu öğrenmeye gidiyor. Tamam, güzel demiş. E, hadisçi bir Sofi bence, yani önce hadisçi olup, sonra tasavvufa girmek bence, önce Sofi olup, sonra uluhu dünya'yı öğrenmekten daha iyidir. Çünkü işin aslanı temelinden öğrenmiş oluyor. Ondan sonra karşısına gelen hallerde ve problemlerde şeriata uygun kararı verme imkanına sahip oluyor. Ama önce tasavvufa girerse fukuh bilmezse, ulumu diniyeyi bilmezse o zaman şeriata aykırı işler yapabiliyor. Onun için demiştim ki büyüklerimiz ben tasavvufa bir gayet-i fıkhın fıkıh bilgisi olmadan tasavvuf yoluna girerse, ayak kayar bir insanın zındıklaşır, ya navazı inkar eder, ya iltikadında bir sapıklık bir şey olur, daha başka bir e, takım hatalar işler diye e, bildiriliyor. E, hocamızın meşrebi oydu. Ta İmam-ı Rabbani'den beri e, gelen o çizgi, sapasağlam, sünnet-i bağlı olan yol. Giyimde, kuşamda, yemede, içmede, yaşamda tamamen hadis-i şerifleri hazmetmiş, ona uyan bir insanın yolu. Bize göre, bizim bu meşredimize göre tarikatta fena bir şeyh magamı vardır. Yani mürid, şeydine itibar ede ede böyle bir hale ulaşır, şeydinde hali olma durumu hali kendisine gelir. Ondan sonra fena fir makamı gelir. Fena makamı nedir? Yani sünnet iseniyyeye uymadan, sünnet çizgisinde gitmeden fena olur mu? Olmaz. Onun için her şeyin sünnete uygun olması lazım. Ben elime esas süreceklerim zaman, sağ elimi uzatırdım, sağcıyız ya, sağ elimi uzatırdım buraya, sağ elime sürsünler diye Medeni de yaşlı bir generalmiş yani ama, Müslüman müdür değil Medine'de yani Orhan'ın ortasında görev yapmış. Ben böyle sağ elimi uzattıkça o bana kopu ikram ediyor. Uzattıkça sol elini aç bana. Ben de sağ elimi uzatıyorum. Yerini de kırmak istemiyorum. Yaşlı eli ayağı titriyor adamın. Yere sağ elimi uzatıyorum. Sol elini aç diyor. Neyse hadi dedim hatır kırılması Söylemeyi açtım. Kokuyu buraya sürdü. Dedi ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kokuyu sol avucuna alırdı. Oradan baş parma, bu işaret parmağıyla sürmesi gereken yerlere sonra sürerdi." dedi. Sünnet, yani sünnet bu tarzıymış. Sonradan baktım, yani benim öyle Melihine'de öğrenmeme lüzum yokmuş. Hocamızın kitaplarında var, sonra yani, e, baktım ki e, hocamız onu biliyor ve onu tatlı geliyor. Tabi hocamızın feyzalı, Gümüşhane yergâhından başladığım söze, Gümüşhanevi Hazretlerinin en büyük eserinde de bir hadis kitabıdır. İmam Suyyuti'nin El Câmi Üstârbiyeli gibi olan Ramuzül Ehadis kitabıdır. Ve hocamız çok enteresan bir ifade kullanmıştır. Diyor ki, bu kitabı okuyun, tekrar tekrar okuyun Ramuzül Ehadisi. Umarım ki bunu okursanız kısa zamanda hakikatli bir alim olursunuz. Bu ibade çok güzeldir. Yani müritlerini hadisi şerifle terbiye eden bir tekke. Yani Sünneti böyle sünnet düzeyine bağlılığı sağlam olması için uygulanan metot oldu. Hocamız böyle bir yolun mümessiliydi efendim e, ve şimdi ben e, bu ana şeyini sakaldıydı, efendim küpeli giyiyordu böyle yani uzun bir kıyafet şal var giyiyordu kıyafetiyle şeyde. ve şeyi çok severdi böyle. Ekesiz bir insan olmayı, nişansız bir insan olmayı böyle çok gözü çarpmıyor bir insan olmayı severdi. Bir şey bilmiyormuş gibi davalırdı, ümmi gibi davalırdı ama öyle değildi. Çok yakından bildiği meseleleri birisi gelir kendisine hemen anlatırdı mesela. Hocam şöyle olmuş böyle olmuş, falan can, heyecanla böyle anlatıyor. Ben biliyorum ki hocamız onu biliyor. Çünkü daha önce geçmiş, ben yanındayım hocamızın, biliyorum. Hocamız onun ya öyle bilmem ne, hiç üzmeden, şeyini kırmadan sana kadar bilmezdi. Böyle şeyini, keyfine zarar vermezdi yani. Şey, karşı taraf da hocamızı bilmiyor sanırdı. Hocam işte şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Onun alasını bilirdi hocamız sanırdı. Hocamızın teknik tarafı vardı. Belki o sana da gitmesinden. Nerede bir bozuk saat görse, benim vakim bulmanı mutlaka çalıştırırdı bozuk saat. Evi böyle saat doluydu, ya, hangi yıldan kalmak, üstü eski rakamlarla dolu, antika saatler, hepsini çalıştırır. Yani evde çalışmaz olan saatleri benim diye alıp başkasının saatlerini çalıştırıp verirdi veya kalsın derse kalırdı. Şimdi o saatlerle ilgili olunca bir kerametli, e, nakletmek istiyorum. Hocamızın salonu bahçeyle düz ayak idi. Aynı seviyedeydi. Caminin bahçesiyle. Ve camlarının demiri yoktu. Yani camı birisi zıt kesse, el bir şey yapsa, uzatsa bir Hocamızın salonunun camlarına. Hocamız zıt bir şey dememiş. Yapmışlar o Hocamız bir şey dememiş. Yapmışlar o şeyi parmaklı. O gün hocamızın o salonuna hırsız girmiş. O zamana kadar hiç hırsız yok. O gün hocamızın o salonuna hırsız girmiş. Ben Ankara'deyim. Sonradan duyuyorum bunları. Hırsız girmiş ve bütün o halde ve saatleri korkmamış. Saatler gitti. Çalındı. Hırsız Horor Caddesinden aşağı iniyormuş. Bizden ilk sokak ilerde Aksaray ile bunlara paralel bir sokak caddedir Horor Caddesi. Horor Caddesinden aşağı iniyor ama nasıl bir hırsız? Fötörlü, kravatlı, Grand tuvalet giyini bir hırsız. Yani hırsız değil, mi? insan hep böyle hırfani insan planatlarına gidiyor. Böyle bir hırsız. Güzel bir hırsız. Aşağıdan da bir polis geliyormuş, elinde copu. Bir ara polislerinde lastik coplar vardı. Elinde coplar böyle gelirken başını kaldırmış gelen bu beyefendi kim?'' diye. Ah, bakmış, sağlı kalı bir hırsız. ''Affedersiniz.'' Doktor aktar bilmem ne demiş, ''Efendim sen beyefendi mi oldun?'' demiş <gülüyor> hırsıza. Başındaki köyde şöyle bir vurmuş. ''Sen adam mı oldun, beyefendi mi oldun?'' diye. Başındaki fötür şapkaya şöyle bir vurmuş, hırsız şapkayı zor tutmuş böyle. Meğer bütün antika saatleri fötür içine doldurmuş, başına ters giymiş. Yani üstüne arasam bulamayacaksın adamın. Sakladığın yere bak saatleri. Tabii böyle başından fötür şey yapınca ortaya çıkıyor. Bir sürü saat, antika saat. Polis yakalamış, gel bakalım. Bunları nereden aldın? O hocamızın yerine tekrar buradan aldım. zaten evet. geriye geldi. Yani, Evliya'nın saati çalınır mı? Efendim, geriye gelmiş. Şimdi ben e, evliya diye, keramet diye bazı şeyler anlatınca e, tabii düşündüm ki Almanya'da bulunan kardeşlerimiz var, gençler gelecek, üniversitede olduğu için bu kerametle ilgili birkaç söz söylemek istedim. Onun için de Kur'an-ı yanıma aldım. Biliyorsunuz e, İslam'da evliyanın kerameti haktır. Ehli sünnet mezheplerinin hepsi efendim, ittifak etmişlerdir. Evliyanın kerameti haktır çünkü Kur'an-ı Kerim'de var, çünkü hadis-i şerifte var. Hadis-i şeriftekini biliyorsunuz hani Hz. Ömer hükmedeyken Yasali'ye daha dikkat et demiş. İran'daki komutanlar seslenmiş, meşhur. Ebubekir Sadık Efendimizin kerameti var, Osman Efendimizin kerameti var, Hz. Eylül Efendimizin kerametleri var. Ama Kur'an-ı Kerim'den kerametlerden, efendim, e, şeyi, ben e, iki tanesini söyleyeyim de, bazıları çünkü bu kerametleri bilmiyor ve itiraz ediyor. O bakımdan delil olsun, yani yanlış bir şey kanaat hesaplanmasınlar. Tabi Kur'an-ı Kerim'den ben delilleri getireceğim de hocamızın hayatından da misaller vereceğim. Yani bu eskiden kitaplarda olan bir şey değil, yaşanılan hayatımızda da olan bir şey diye Biliyorsunuz Bakara Suresi'nin 37. abi di di üniversite şey rakamı yanlış yazmışım galiba. Yeterince biliyorum Bakayım. Evet. Biliyorsunuz eee Meryem Validemiz Hz. İsa Aleyhisselam'ın annesi doğmadan evvel daha annesi onu doğurmadan dünyaya getirmeden evvel annesi dedi ki bu doğacak çocuğumu ben dine alıyorum. Din vakfedeceğim, ibadethaneye vakfedeceğim dedi. Meryem Validemiz doğdu. Ama o kız doğdu. Yarabbi kız doğdu. olsun sonra kız erkek adı neyse onu yerine getirdi. Meryem Validemiz şey oldu, e, ibadethaneye vakfedilmiş bir hatun, bir kız oldu. Ve onun kim bakacak? İşlerini kim görecek? Efendim, e, Zekeriya Aleyhisselam, Kur'an çekilen Zekeriya Aleyhisselam onun bakımıyla efendim, meşgul oldu. Ve, e, bir ibadethane, bir ibadet gibi tahsis olundu Meryem Validemize, cennetlik Meryem Validemiz, Allah'ın sevgili kullarından bir kul. Çocuklarımıza Meryem adını veriyoruz, Müslüman olduğumuz halde, İsa adını veriyoruz, Müslüman olduğumuz halde, Musa adını veriyoruz çünkü hepsi bizim için başımızın tacı kıymetli insanlar. Efendim, şey yaptı, bir oda tahsis ettiler, ibadethane ama kapısı kilitli, kimsenin girmediği. sadece Meryem Validemiz'in yanına, Zekeriya Aleyhisselam girebiliyor, Şöyle, anahtarla girebiliyor. Şimdi oraya, Zekeriya Aleyhisselam ne zaman girse, كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَا الْمِحْرَابَ وَجَدَ اِنْدَهَا rızka. Ne zaman onun ibadethanesine girse, küllemâ ne zaman kirleme Bu, mihrapların üstüne yazılan ayettir. Birçok camilerde mihrapların üstüne bu yazılır. Mihrat kelimesi geçiyor diye. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَا الْمِحْرَابَ وَجَدَ اِنْدَهَا rızka. Ne zaman Meryem Validevis'in yanına kilifleri açıp sürgüler çekip yanına girse, Zekeriya Aleyhisselam orada erzak görüldü. Meyveler, yiyecekler görüldü. Yani, ''Ya Meryem'in evlendeki hazam'' şaşırdı. Zekeriya Aleyhisselam da peygamberlerden bir peygamber. Yani o da Allah'ın vahmine mazhar olan bir kimse, sıradan bir insan değil, mübarek insanlardan bir peygamber aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam. Ya Meryem! Allah Allah! Nereden geliyor bu Erzak sana? Kapı kilitli kese getirmede, başka bir yerden gelme imkanı yok. قَالِدْ هُوَمِنْ اِنْ Allah tarafından geliyor. اِنَّ yer يَرْجُبُ مَنْ اِنْ شَعُهُ بِقَيْبِ اِسْهَةٍ Allah bildiği kullarını böyle hesaba sığmaz şekilde, hesapsız olarak rızıklandırır. Bu bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'de keramet olayıdır. Meryem Validemiz bir e, mübarek hatundu ve evet. Meryem Validemizin kerametidir bu. Burada mihrap kelimesini izah edelim. Mihrap biz mihrap deyince imamın namaz kıldığı o yeri anlıyoruz bugün. Caminin mihrabı deyince şöyle bir niş hatırımıza gidiyor. Sanat tarihinde nişlerden, yani kör pencere, kör kapı gibi bir girinti anlıyoruz. Efendim, halbuki e, tahlil yapalım, etimolojisini yapalım. Mihrak, e, mifal derizinde ismi alettir. Yani miftah nasıl aç, açma aletiyse, fetaha babından e, kelimesinden, miftah nasıl açmak aletiyse, mihrap da hal aleti demek. Har kelimesine geliyor mihrap. Yani burada ne var? Efendim, e, insanın bir şeyle harbi var, Harbedilenler, edilen yer, harp edilme aleti, mekanı, vasatı, yeri, insanın nefsiyle, nefsiyle harbettiği yer. E biz bunu tasavvufta biliyoruz, İslam tasavvufunda bunun adı nefisle cihad etmek. Cihad-ı nefisle cihad etme. Demek ki Meryem Validemizin yeri de nefisle cihad etme yeri manasıya, mihrab adını almış. Yani harp kelimesinden geliyor mihrab kelimesi. Kimle harp ediyor orada, oraya giren insan? Kendi nefsiyle, şeytanla, efendim yani içindeki negatif duygularla, onları yok etmek için, kötülükleri dert etmek için bir mücadele veriyor. Buna halvet diyoruz biliyorsunuz. 40 gün olunca halvet adını alıyor. Efendim, çile adını alıyor. Çil veya çihil parçada kırk demek, Efendim çile kırk günlük efendim, bir yerde insanın durup ibadet etmesi. Yani, Araplar evvain der, evvain çıkartmak, yani çile çıkartmak, çile görmek demektir. Demek ki Meryem Validemiz de böyle bir yerde nefisle, şeytanla, negatif şeylerle ibadet yoluyla cihad etmek, zikir yoluyla cihad etmek için oraya kapanmış. mihrap manası bu. İşte bu bir Kur'an-ı Kerim'de kerametdir. Meryem validemize olanüstü bir şey. Yani bir şeyler geliyor. Gelir mi? Gelir. Şimdi bir başka bir misal söyleyeceğim. Efendim okuyacağım buradan. O da Nahl suresinin 40. ayeti. Biliyorsunuz bu ayetler Süleyman Aleyhisselamla e, Saba medikesi Belkıs hadisesini olaylarını anlatan ayetlerdir. Onu ben kısaca özetleyeyim. Saba ülkesi Güney Yemen'de bir ülkedir. Bu ülkenin başında Belkıs isminde bir kraliçe vardır. Ama bunlar güneşe tapıyorlar. Bunların güneşe taptığı Süleyman aleyhisselama bildirilince bunda Hüdvüz isimli kuş e, bildirdi diye şey yapılıyor. Bildirilince oraya bir mektup yazıyor. Bu mektup İnnehu nî ve İnnehu Bismillahirrahmanirrahim Besmele başlayan bir mektup. Demek ki Bismillahirrahmanirrahim sözünü Süleyman aleyhisselam da kullanıyordu. E, diyor ki اَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَالْتُونِي مُسْلِمِينَ Bana karşı çıkmayın, bana teslim olmuş bir şekilde gelin, güneşe takmayı bırakın, yanlış inancı bırakın, Allah'a güzel kulluk edin, doğru hak olan dine gelin, diyor. Tabi bu şey gelince, mektup gelince Krakçe vezirlerini topluyor diyor ki, Süleyman isimli hükümdardan ta Filistin'den Böyle bir mektup gelir. Yap. Ne yapalım? Adamlar şey yapıyorlar, yapmak istiyorlar. Diyorlar ne? Nahnu şey Biz kuvvetliyiz, iktidarımız var, imkanımız var. Ne istersen öyle yapalım. Çarpışalım isterseniz. Bazen böyle bir mektup yazmış bu adam. Savaşırız diyorlar. Sabah-ı Melikesir, dirayetli bir kadın, yani tecrübeli bir insan diyor ki, bak, inerliyor ki, İçer'de kariyeden efzerruha, hükümdarlar bir yere girdi mi, hak oldu mu, o ülkenin altı üstüne gelir. İnsanlar esir olur, perişan olur, Böyle yapmayalım. Hediye gönderelim falan diyor. Bir heyetle hediyeler gönderiyor, fakat Süleyman Aleyhisselam hediyeleri ediyor ben böyle şeylerle meşgul değilim. Mühim olan imana gelmeniz deyince, bana ancak efendim, Müslüman olmanız önemlidir deyince, Sabah Melikesi bu sefer Yemen'de müzakereleri yapım üzere, bizzat kendisi gelmeye karar veriyor ve heyetler Yemen'den yola çıkıyorlar Sabah ülkesinden. Şimdi orada o yola çıkmış olsun, efendim, aylarca sürecek yolculuğa, başlamış olsun. Bu taraftan Süleyman Aleyhisselam efendim, ee, diyor ki, Bak bu kadın ülkesinden kalkıp buraya gelecek. O gelmeden evvel onun tahtını içinizden kim getirebilir buraya? Şey, Elkıs'ın tahtını kim getirebilir buraya diye? hemen soruyor, birisi çıkıyor diyor ki ben getirdim fakat rivayete göre kendisine ilim verilmiş birisi diye söyleniyor, isim zikredilmiyor ama veziri Asaf isimli veziri bir anda tahtı oraya getir. Nasıl bir yolda getiriyor? Keramet, tabii Keramet yoluyla getiriyor. Onun fremmar'ı Ah-ı Mustafa'nın indehû Süleyman Aleyhisselam bakıyor ki ah orada. Kendisi yapmıyor yani. Nihayet ashabından, vezirlerinden birisi getirebiliyor. Demek ki ermiş kimse yani o vezir. O taht orada duruyor. Hayal değil, illüzyon değil. Yani bir şeyi e, görmek değil. Reel olarak bedel tutulur. Soğudular taht oraya geliyor. Sonra sabah melekesi günler geçtikten sonra oraya geliyor ve tahtını gösteriyor. Senin tahtın böyle miydi? Şaşırıyor sabah melekesi, aa sanki ta kendisi diyor, bakıyor kendisi tabi. Yani aynen o. Ondan sonra tabi bu şeyleri görünce kendi yolduğun yanlış olduğunu ve Süleyman aleyhisselamın dininin hak din olduğunu anlayıp o zaman şey oluyor Süleyman aleyhisselama İmane geliyor bu efendim e, bu da bir keramet olarak e, şey yapılmış e, Kur'an-ı Kerim'den misal hadis şeriften e, bir misal okumak istiyorum Kur'an-ı Kerim'de başka misaller de var ama e, hadis şeriften bir önemli hadis şerifi size okumak istiyorum sonra hocamıza geçeceğim tekrar. <Gülüyor> Hazreti Ayşe bu halidemizden radıyallahu teâlâ anha, Ahmet Hanbel'in, İbn-i, Hanbel İbni Abdülber'in, i̇bn Asakir'in, Beyhak'inin ve Hakîm-i Tebrizi'nin rivayet ettiği bir hadisiyettir bu. Hadis-i Kusif'dir. Azze ve Celle, Aziz ve Celi olan Allah Teala Hazretleri buyurdu ki, diyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz Allah'ın ne buyurduğunu bize hadisi de bildiriyorsa bu hadisi şerifi adı hadisi kutsi'dir. Hadisi kutsi. Ne buyurmuş Allah-u Teala Hazretleri? Men azani veliyen fakat istiharla muharebeti. Kim benim bir velimi ezalandırır, üzerse canını sıkarsa eziyet ederse ona velime benimle Harbetmeyi etmeyi meşrulaştırmış olur. Allah'la harp etmeyi kabul etmiş olur. Çünkü Allah'ın sevgilisine sataşıyor, onu üzüyor. Ha, demek ki Allah'la harp etmeyi helal hale getirmiş. Yani Allah ona harbetecek, edecek, onu kabul etmiş oluyor. Bu kadar önemli. ve ile اِلَيَّ عَبِّ بِمِسْتِ اَلَا اِنْ onu orada bırakıyor. Demek ki Allah'ın evliyasını üzmemek lazım. O dersi alıyoruz. Cümle orada bitiyor. Kulun bana farz olan ibadetleri yapmak gibi bir şeyle, başka bir şeyle yaklaşamaz. Başka, bu kadar güzel bir şekilde yaklaşamaz. Burada anlıyoruz ki farz ibadetlerin sevabı çoktur. Namazlar kılıyoruz elhamdiden, oruçlar tutuyoruz, e paramız varsa hacca gidiyoruz, zekat veriyoruz vs bunların sevabı çoktur. Bu feraizin Allah bildiğinde kıymeti çok. Kulu kula Allah'a yaklaştırıyor. Bunlar gibi bir şeyle yaklaştıran, yani onların, onların emsali büyük bir şey yoktur. Veba yezâdül abdü yedekarrabı ile yemin nevabi. Fakat tabi farzları yapmanın üstüne bir de Peygamber Efendimiz'in hayatında gördüğümüz fazlalar ibadetler var. Mesela sabahın farzı iki, iki rakam önceden Sünnet kalarmış efendimiz. Öğlenin farzı dök. Dört rekat önceden dört rekat arkadan veya iki rekat arkadan kalarmış. İkincinin farzı dök ama önden dört rekat kalarmış. İki kıldığına dair ibadetler var. Öğlenin yatsının farzı 4 ama efendim biliyorsunuz başında sonunda sünnetler var. Şimdi bu çeşit şeylere, ibadetlere, nafile ibadet diyoruz. Farz değil ama sevap yapıldığı zaman sevap kazanıyor, Efendimiz bunlar çok yapardı, çok severdi ve biliyorsunuz şu dünyada hepimizin sevdiği bir şeyler var yani meyvelerden bazısını severiz, çiçeklerden bazısını severiz, birçok şeylere gönlümüz bağlı. Peygamber Efendimiz diyor ki Kuvvetü aynı pis sana, namazı çok seviyor. Yani biz de kendimizi yoklayalım, namazı Seve seve mi yapıyoruz, Vazife olduğu için mi yapıyoruz, zorlanarak mı yapıyoruz? Efendimiz severek yapardı. Fırsat buldu namaza dururdu. Fırt namaza. Fırt namaza yani isteyerek, canı çekerek yapardı. Kurrette ayı öfü Namazda benim gözümünün şişi diyor. Bu önemli. Neden? Çünkü namaz müminin miracıdır. Allah'ın huzuruna çıktığından, onun lezzeti çok yüksek olduğundan namazı çok seviyor. Peki biz niye sevmiyoruz? Bizim çocuklarımız niye sevmiyor? Cahil davran namazın mahiyetini kavrayamadığından sevmiyor. Tamam, onun için nafile namazı ve Peygamber Efendimiz kul bana nafile ibadetlerle yakınlaşmaya devam eder. ma deme, demek, hiç durmadan demek, devam eder demek. ma yezarbil abdiyete kavrabu ile yani nafile ibadetleri yapa yapa kulun bana yaklaşmaya devam eder. Bunlar, Allah'a doğru ilerleme diyoruz, seyru ilada Allah'a doğru ilerlemesi oluyor kulun, yaklaşması oluyor. Sonra hatta ohipduhu. Ben kulunu nihayet sevinceyim de bu böyle devam eder veya hatta ohipduhu nihayet ben o kulunu severim demek. İkisi birisi hatta ila elma geliyor biraz, birisi e, muzarıyı etmeyen bir edat olarak. Feiza ahbetduhu. Burası önemli. Demek ki farz ibadetleri çok seviyor, onunla kul Allah'a yaklaşıyor ama nafile ibadetlerde de, ilave ibadetlerde de yaklaşmaya devam ediyor. Nihayet Allah kulunu seviyor. Allah kulunu seviyor. Kul, Allah'ın sevgili kulu oluyor. Evliyası oluyor. Feiza Ahbettû Şimdi sevdiği zaman ne olduğunu Peygamber Efendimiz Muhammed-i okuyalım. Sevdiğim zaman ben o kulumu küntü aile hülledi yefsuru biha o Okulumun gören gözü olurum ve üzüne hülledi yesbe ubiha işittiği kulağı olurum kim diyor Allah Teala ben o gören gözü olurum işiten kulağı olurum ve yebe hülledi yefdüşü biha tuttuğu eli olurum ve ricle hülledi yevşü biha Yürüdüğü ayağ olurum ve fuade hülezi ya akıl idrak ettiği anlay anlayışa erdiği anlayışı kalbi gönlü olurum ve lisane hülezi yetikinden biri konuştuğu dil olur. Şimdi bunlar nedir? Bu hepsinde bazı başka rivayetleri var. Oralardan biliyoruz. Yani. Ben onun gören, gören gözü olurum demek, o kul artık olağanüstü görüş kabiliyetle kavuşur demek. Çünkü Allah her şeyi görüyor ya, Allah her şeyi gördüğü için o kul her şeyi görebiliyor artık. Çünkü Allah Allah onun gören gözü olduğu için. Allah her şeyi gördüğüne göre o kul her şeyi görüyor. Onun için Celen Hoca ile ikisinin kapı önünde konuştuğunu şey yapıyor. Her şeyi biliyor, kulağı er olduğu için. Sonra eliyle tutan eli olur demek. Yani Allah bir şeyi istedim yapar. Evliya da bir, bir şey istediği zaman yapar. E, yapıyor. Yani Allah'ın notuyla yapıyor. Sonra yürüdüğü ayağı olur. Yani çok uzak mesafeyi bir anda aşar. Bakarsın, Mekke'den avaz kadar yepy. Sonra Aklettiği ettiği gönlü olurum. O zaman çok derin şeyleri akıl bir hale geliyor. Çok irfanı muazzam genişliyor. Söylediği dili olurum. O zaman dili de şahalet tatlı bir dili oluyor. İşte Yunus Ermen gibi, Mevlana gibi. Mevlana Hazretleri'nin beyitlerinin sayısı korkunçtur. Divanındaki beyitler, Mesnevideki beyitler, yani mübarekler, bu kadar meclisli, kafiyeli, sanatlı sözleri nasıl söylemişler? tabii. Allah'ın verdiği bir kabiliyetle oluyor. ''İn'de âhi ecep tuhu, o kulum bana dua ederse ben onun duası kabul ederim.'' Duası makbul. Geçen gün takvimde okudum. Hazreti Ali'ye birisi sövüp sayıyormuş atın üstünde. Ali'yi konuşuyor Hz. Ali. Nin. etrafında da insanlar. Sadip Ebu Vakkas koşmuş gelmiş. Münker görünce engellemek lazım. Maruf, Ters bir iş yapıyor adam, gelmiş. Diyor ki, bir adam, Hz. Ali ilk Müslümanlardan değil mi, Efendim şu meziyeti diyor bu meziyeti yok mu, hayber fethet etmedi mi?'' Vesaire. Bütün güzel şeyleri sayıyor, ondan sonra da el açmış demiş ki, ''Ya Rabbi, bu edepsizler, bu yaptığı çirkin iftiraların cezasını çektip gözümüz önünde biz de görelim.'' diye dua ediyor. Sadik de Ebi Vakkas, duası makbul bir kimseydi, aşerî mübeccel edendi, cennetlikti. Rabiler görüyorlar ki rivayet ediyorlar ki o anda at bir öfüyor. Üstündeki şahıs pat diye yere düşüyor, başı taşa çarpıyor ölüyor. Yani bak duası duası kabul oluyor. Yani sevdi mi? Duası kabul olduğunun alameti. Sonra Beyse'ye deni, Allah benden bir şey isterse isteğini veririm. Ve va'del etti diyor. An şeyin en efailuhu tereddüdü an vefatihi. Ben hiçbir şeyde onun vefatı kadar tereddüt etmem o sevgili kulunun. Çünkü o ölümden korkuyor ya insan, o ölümden korkuyor diye ben de onun canını almak tereddüt ederim. Sen ne şeyi ben de yapmak istemem diyor. Bu Allah'ın sevgili kulları ile ilgili sahih bir hadistir. Şimdi bu ayet ve bu hadislere dayalı olarak hocamızla ilgili bazı şahitli, ispatlı şeyleri anlatacağım. Bu netice itibariyle tasavvuf ilmiyle ilgili bir şey olacak. Yani laboratuvar çalışması gibi olacak. Olaylar incelenir ya laboratuvarda, deney yani gibi. Şimdi, enteresan bulunduğu olaylardan bir tanesi şu. Bursa'da bir üniversite doçenti kardeşimiz var. Sağdır, ismi bende, üniversitede doçent, çok kaliteli bir kardeşimiz. Bu kardeşimiz anlatıyor, ben diyor ortaokuldan beri namaz kılardım, namaz kılardım ama öyle bir fazla bir aşırı müslümanlığın yoktu da namaz kılardım. Bir gün diyor, nereden aklıma geldi bilmiyorum diyor, farkında değil kendisi. Böyle içim sıkıldı diyor, içim sıkıldığı zaman dedim ki gözümü kapatayım, gözümün önüne böyle mübarek bir insan getireyim. Nasrettin Hoca gibi tatlı, sevimli, mübarek bir insan getireyim gözlerinde onunla konuşayım dedim diyor. Yani kendisi bir hayal oynuyor, oynuyor yani. Gözünü kapatmış, gözünün önünde bir sakallı efendim, pembe yanaklı güzel bir insan tasavvur etmiş hayalinde. Onunla efendim dertleşmiş. Bunu bundan diyor rahatladım diyor ve bunu çok yapmaya başladım diyor. Sık bunu yapıyordum, rahatlıyordum diyor. Ortaokul bitti. Lise bitti. Üniversiteyi, teknik üniversiteyi kazandım. İstanbul'a geldim diyor. İstanbul'da da arkadaşlar beni aldılar, götürdüler Merve Said Hoca Efendimiz'in yanına diyor, baktım ki yıllardan beri hayalimde düşündüğüm, hayalime getirdim şahıs diyor Merve Said Şimdi bu bir olay, bu arkadaş ciddi bir arkadaştır, ben de ciddi bir ince adamı olarak bu meseleyi ortaya koyuyorum. Şimdi yıllar önceden bir insanın hayaline tesir etmek, ve onunla böyle bir ilişki içinde olmak. Yani bu çeşit kerametleri ben okumadım kitaplarda, değişik bir keramet yani bu, enteresan bir keramet. Adam yıllar yılı kendisi bir hayalle ile meşgul oluyorum sanıyor ama hayal ile meşgul olmuyormuş, demek ki hocamızla meşgul oluyormuş, enteresan bir şey. Demek ki hocamız ona tesir etmiş, onun düşüncesini bilmiş, onunla bir irtibat kurmuş. Bu böyle bir olay. Sonra. Yine bizim doktor kardeşimiz var, ondan bizzat kendim dinledim. Başkalarına da anlattı o. Bu da ciddi bir doktordur, iyi bir doktordur. Böyle, e, panarlıcımdan bir insan değildir, realist insandır. Ben de öyleyim, yani ben de böyle bazı şeyleri büyütüp, hani böyle allayıp pullayıp, şey yapma filan taraftar bir insan değilim. Kırpırka yaran bir insanım, şüpheyi saygıyla karşılayan bir insanım. Çünkü şüphe, insanı hakikate götüren bir anahtardır. Onun da faydası var. Bilimsel şüphe gerekli, efendim, gerçekleri bulmak bakımından. Şimdi bu Sedat Bey isimli doktor kardeşimizin kendi hayat olayıdır. Ciddi bir insanda öyle kimseye eyvallah edecek, yar, yar çekecek dalga olup yapacak bir insan değilim kardeşimiz, abimiz. Şimdi bu şahıs üç defa rüyasında bir kişiyi görüyor. Bu kişi diyor ki evladım bana gel rüyada üç defa birisi bunu çağırıyor. Ama kim? Sakallı bir kimse hoca ama kim? Bilmiyor. Kendisi Kadıköy yurdunda kalıyor. İstanbul'un Kadık ve yurdunda. Kadık Kadıköy yurdunun mescidi filan var. Orada teknik üniversiteye giden tıp fakültesine, hukuk fakültesine, iktisat fakültesine giden arkadaşlar, Müslüman olanlarıyla akşam yatsı namazları, sabah namazlarını kılıyorlar. Yurdun mescidinde, Halebe yurdunun öğrenci yurtunun meslekinde. Fakat bazı akşamlar o cevap, o arkadaşlar yok. Diyor ki ya siz diyor haftanın bazı akşamlarında camide olmuyorsunuz. Topluca olmuyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz diyor. Onlar da diyorlar ki gizli bir şey değil. Bir efendi var. Ona gidiyoruz. Seviyoruz. Ona bağlıyız. Ona gidiyoruz. İstersen sen de gel diyorlar. O da kalkıp gidiyor. Bizim bu şehir camisine hocamızın Bunlar üstündeki Ümmü Kürsüm Camisi'ne, ilk Camisi'ne gidiyor. İşte yatsı namazını safın arkasında duruyor, kılıyor. Namaz bittikten sonra hoca efendi mihratta yönünü cemaate dönünce bakıyor ki üç gece rüyasına giren hoca, gel diyen hoca. Tabi ter boşanıyor sırtından şaşırıyor, hayırlı içinde kalıyor. Oturup kalıyor, hocamız Balı balık biraz dağıldı, karşınıza gel bakalım diyor. Biraz beklettim beni evladım diyor. Otur bakayım önüme diyor. Ders tahmin ediyor. Tarikata alıyor yani. Dervişlik yönü Bu bir olay. Yani işte tasavvufu inceleyecek insanlar hani böyle eski kitaplardaki rivayetler ya doğrudur ya yanlıştır diyebilir de bir olay. Bir adresini verebilirim. İki şahsı inceleyebilirler. Daha daha e, başka bir şey söyleyeceğim. Şu anda aranızda bunlar bir kardeşin bugün ben böyle bir şeyleri anlatayım derken onun bana anlattı. Şu anda aranızdadır bir kardeşimiz. İsmini vermiyorum. Hocamız ahirete irtihar ettiği zaman efendim üç gece rüyasında bir ihtiyar insan görmüş. Hocamızı tanımıyor. Bu arkadaşın hanımı. Hocamızı tanımıyor. Üç gece bir ihtiyar insan görmüş, o kimse benden sonra vekilim şudur diye bir başka şahsı göstermiş, siyah sakallı birisini göstermiş. Kim olduğunu bilmiyorum. Fakat aradan zaman geçmiş, neden sonra hocamızı bir vesikalık resmine almışlar, Berlin'le arkadaşlar edinmişler, cüzdanlarında taşıyorlarmış, öyle bir arkadaşın şeyinden, vesikalı pesmine hocamızın görünce ''Aa, rüyamıza giren şahıs bu.'' demiş. ''Rüyama giren yaşlı şahıs bu.'' demiş. Ondan sonra da, ben de birkaç sede resmimi görünce, bu da demiş, ikinci şanslı demiş. Bu da hocamızın vefatından sonraki bir şeyidir. Bunu şu bakımdan zikrettim burada. Yani hayaller uzaktaki insanlar filan değil, burada da olan bir kimse. Yine başka bir kimseden bahsettiler bana. Yine orada o da burada oturuyor. Efendim kendi evinde bizim kardeşlerim bir faaliyet yapmaları için filan müsaade etmiş. Efendim işte teke faaliyeti orada bir şeyler olsun filan diye. Ondan sonra arkadaşlara söylemiş. E, o gün sabah kadar Mehmet Zayid Efendi hocamız geldi. Ben de lüviyasına girmişim e, galiba. Efendim. Yani bir beni kucağına oturtup sevmediği kaldı, çok intifat ettiği gibi bir söz. Bu da aramızda, bu kardeşimizde. Efendim, bunun bir misalini ben düzce de görmüştüm. Bunlar olaylar, yani e, incelenmesi mümkün olan olaylar olarak. Yani tasavvuf nedir e, merak edenler için. E, Bolu'da bir Şeyh Muhyiddin Efendi vardı rahmetullahi hocamız onu severdi. Hocamız bazı kimselerle Anadolu'nun içinde dışında, Suriye'de vesairede irtibat halindeydi. Enteresan bir ilişki vardıydı. Hani o üçlerin, 7'lerin kırkların ilişkisi gibi mi? Neyse bilmiyorum. Tahmin tabii bir şey diyemem. Bu Muhtar Efendi'yi severdi. Aralarında muhabbet vardı. Allah makamlarını yüce eylesin. Bu Muhtar Efendi'nin iki dervişi Hocamızın vefatından sonra kabrini ziyaret etmişler. Ben bunları tanımıyordum da Düzce'de yol kenarında bir camide namaz kıldım ben. O caminin imamıymış birisi. Benim kim olduğumu sordu. Tanıştık. İşte o da bu şeyi orada anlattı. Hocamızın kabrini ziyaret etmiş bir arkadaşıyla. Kendisi Düzce'de, öteki arkadaşı İzmir'de. Ben not aldım isimlerini. Falan. Şeyde hocamızın kabrini ziyaret ettikten sonra geceleri Rüyasında hocamızı görmüş. Hocamız teşekkür etmiş ona. E normal tabii insan birisi ziyaret ediyorsa at şuurunda onunla ilgili bilgiler vardır, sevgi vardır filan görebilir. Bu neden normal, tamam olabilir. Belki hocamız ruhaniyet bakımından ona memnun olmuş gelmiş ama ikinci enteresan bir şey. Ertesi gün Arkadaşına demiş ki, ya hani gündüz ziyaret ettik ya Mehmet Said Efendi Hazretler'in karbini bu gece benim rüyama geldi demiş, bana teşekkür etti demiş. Diğer arkadaşa demiş ki, ya benim de rüyama geldi, bana da teşekkür ederim. Bu tesadüf değil. Burada bir şey gücü var, yani ruhani güç var, kendisini vefat etmiş olduğu halde ziyaret eden kimselere teşekkür ediyor. Bu da bir şiiri hatırlatıyor bana. Osmanlı müellifleri isimli bir kitabın başında vardı bu şiir, ben oradan okudum. Diyor ki, şair, iki cihanda tasarruf ehlidir, ruhu velil. Evliyanın ruhu iki cihanda da tasarrufatta bulunur, iş yapar. İki cihandeli hem bu dünya hayatında hem de öldükten sonraki hayatta. Yani ölmeden evvel de canlıyken de kerâret gösterir vefatından sonra da gösterir demek yani. İki cihanda tasarruf-i ehlidir, ruh Demek ki bu mürdedir bundan önce derman olan. Bu ölmüştür, bundan ne derman olacak deme, öldükten sonra da tesir eder. <gülüyor> ruh, şemşir-i hüdadır, tendrilat olmuş olan, daha acan, kâr bir tür kim? hübyan olan. Ruh, bir benzetmeyle bu olayı anlatıyor. Ruh Allah'ın kılıncıdır, ten onun kını gibidir, kılıç kına sokuluyor ya, ruh Allah'ın kılıncı gibidir, ten de vücut da onun kını gibidir, daha alakâr eder bir tırkim rüyamalar, bir kılıç kınından sıyırdım, yalın kılıç olduğu zaman, rüyamalar olduğu zaman daha çok keser. Yani demek istiyor ki, evliya hayatında belki keramet göstermeyebilir ama öldükten sonra daha çok gösterdi. Çünkü artık şey, rüya ihtimali yok. Dünyadayken kendisini saklamak ister, şöhret olmasın diye, rüya olmasın diye kerametini saklar ama öldükten sonra öyle bir şey bahçesi değil, yapabilir manasından. Efendim, başka bir olmuş misal anlatacağım. Siltli zengin bir dostumuz var. Efendim şeyinde İbrahim Hakkı Ergür'ün Hazretlerinin şeyi vardı Tilla'da. İsmail Fakirullah Hazretleri, meşhur bir kimse, onun evlatlarından yani torunlarından bir kimse. Şimdi bu, bu şahıs hocamızı evine çağırdı. Ben de Ankara'dan gelmişim, ben de gittim evine hocamızın yanında. Bu sihirli, zengin evine gittim. Boğaz'a böyle hakim. Boğaz aşağıda çok manzeralı, çok güzel bir evi var. Lüks bir ev. çok zengin bir insan. Gittim ama hiç hoşuma gitmedi yani. Allah'ın bildiğini kullandığa saklayayım Misafir odasının köşesinde baramerkan var. Her çeşit işi var köşede. Baramerkan. Bayağı kocama bir tezgah var. İçkiler, şeyler. ''Ya hocamız buraya niye gider?'' diye ben afalladım yani. misafir odasında bir büyük televizyon var. Yanında bir küçük televizyon var, bir renkli televizyon var, mutfakta bir televizyon var, banyoda bir televizyon var. Efendim, 7-8 şey, tane 9 tane televizyon saydım evde O zaman da televizyona karşılığım var benim, öyle hiç hoşuma gitmedi. ''Ya hocamız niye bu adama şey yapıyor, yani niye geliyor, niye iltifad ediyor?'' diye de şaşırıyorum. Sonra anladım, İsmail Fakırullah Hazretlerinin torunlarındanmış, yani orada şey yapıyor. Dedim ya, birisi ele aldı bir şey yapar, hocamız. Kurtulmaya kadar ulaşıldı. Neyse, işte böyle bir kimse, hocamızdan ders almış, mürit olmuş. hocam öldü, ahirete irtibat etti, hemen mekân cennet olsun. Buradan bir camiye gitmiş, kendisi anlattı bana. Bakmış ki, imam çok güzel okuyor Kur'an-ı Kerim'i, zengin de kendisi. İmam'a demiş ki gel, benim bir hocam vardı, vefat etti, sen de çok güzel Kur'an okuyorsun, sevdim senin Kur'anını Demiş ki, her sabah geleceğim, sen Kur'an okuyacaksın ben dinleyeceğim karşılıklı, tamam mı? Peki efendim demiş, bu da hakikaten ona gitmiş her sabah, işte bir cüz okudular, ne yaptılarsa, Efendim, Hatim'i indirmişler, hafız okumuş, bu mukavvele dinlemiş, indirmişler Hatimi. En son gün diyor, cami duvarı üstü kalabalık oldu diyor. Nereden geldiğini anlayamadım. Hacı anneler, güller, kalabalık oldu cami, ben şaşırdım diyor. Hatim duası çok şeyli oldu diyor. Çok kalabalık oldu diyor. Bir gariplik burada. Sonra diyor, hocayı diyor. Aldım lokantaya götürdüm diyor. Ömrümde yemediği yemeklerini getirdim diyor. <gülüyor> Çok diyor. de para koydum filan neyleri anlat diyor. Ben biliyorum tabi onu anlattıklardan. Sonra gece rüyada ölmüş. Rüyada böyle bir dağın yamacında kuyruk olmuş. insanlar bir mağaranın önünde. Uzun bir kuyruk. Bu da o kuyruğun en arkasına girmiş. Fakat rüyada bir de bakmış kendi en önde. Yani kuyruğun arkasına girmiş ama en geçmiş, içeri girmiş. İçeride diyor, baktım ki diyor, üç mübarek zat var diyor, Kim olduğunu bilemiyorum. İki tanesi ne oluyor? Bir tanesi diyor, hocamız. Bana böyle bir sarıldı ki diyor, rüyada mest oldum diyor. Yani hocamız olan böyle çok sarılmış. Yani gündüz hatip indirdi, gece bu rüyayı görüyor. Çok memnun olduğu için diyor, mest olduğum için hocam demiş, ben buraya her zaman geleceğim. Demiş, buraya her zaman bırakmazlar insanı. Yani her zaman gelemesin demiş Böyle bir şey. bu da bir teşekkür yani hocamızın e, kendisiyle ilgilenen kimselere teşekkürünü misali olarak bunu da teslim ettim bir gün başka şey efendim e, önemli olay bizim e, hocamız vefat ettikten sonra tabi tekke kime kalacak dervişler nereye gidecek efendim örfi idare var biz bunları ilan etmeyi uygun görmedik hocamız benle, bana elbetmişti benden sonra evladım bu vazifeyi sen yaparsın diye ama bunu söyleyemedik. Örpü idare var. Hatta askerler hocamızı e, şeylerle beraber halkıbacılarla beraber e, teklif etmeyi bile düşünmüşler de hasta diye yapmamışlar yani. Öyle bir şeyler de olmuş. Biz de Örpü idare dolayısıyla o 80'li yılların şeylerini ilan etmemiştik. Bizim e, Gel ve Pamukova'da eski İhvanımız var köylülerden. Onlar, e, hocamız vefat etti demişler, yerinde de kimin kaldığını bilmedikleri için. Bir yere bağlanmışlar, başka bir yere. Fakat o gece hocamız onları görülmüş, azarlamış onları. Dönün bakanlıklar kendimize Ondan sonra dönmüşler, aramışlar. Bizi buldular, bizi ziyaretlerine gittik. Bir başka önemli şey, efendim, olay. Bunda, şimdi sağ olan bir yazar var. Vakkasoğlu, Vehbi Vakkasoğlu, bir kitap yazmış, o şahıs kendisi anlattı. Bu kitabı da basıldı. Türkiye'deki Cumhuriyet'ten sonraki meşhur Enbiyaları bir kitapta yazayım, toplayayım diye karar vermiş. Vehbi Vakkasoğlu, bir lise yapmış şunları, şunları, şunları alacağım, onlara kitabımda yer ayıracağım diye. Hakikaten bizim hocamıza da bir küçük sayfa, bir iki sayfa bir şey ayırmış yani, basıldıktan sonra gördüm. Şimdi o kitabı böyle tasarlayınca, bir as subay arkadaş da ona demiş ki, sen böyle güzel bir şey yapıyorsun malem, sen bu işi yaparsan ben de sana dakikada etmekte yardımcı olacağım. İyi oldu demiş yani kitap çabuk çıkar oraya diye, diye. Fakat tam kararlaştırdık zaman geldiği halde, as subay demiş ki, Vallahi komutan bir şeye kızdı, bütün izinleri kaldırdı demiş. Ben gelemiyorum, yıllık izlemi alamıyorum, sana taktile etmekte yardım edemeyeceğim demiş. sebep şu, bu as subay Arap füze taburunda. O füzelerin de başlıkları atom başlığı yani Türkiye'nin savunmasında çok önemli bir güç orası. Atom başlıklı şeyler, bombalar atabilir bir yerlere yani. Düşmadan öyle bir yer. Teftiş yapılmış, fakat füzeler bozulmuş. Çalışmıyor. Aramışlar, bulamamışlar, uğraşmışlar, düzeltememişler, tamir edememişler. Çırpılmaları boşa gitmiş, Amerika'dan uzman Çağırmaya karar vermişler. Amerika'da uzman gelecek, mekanizma çalışacak. Ama tetkiş hemen eni kulağında gelebilir yani. Bir yüksek rütbeli asker gelebilir. Komutan kızmış, izinler kaldırdım demiş. Kulağın üstü bir durum var. Şimdi bu günlerde, işte ben artık gelemiyorum dediği zaman da az subay bir, bir yer görüyoruz. Rüyasında bir aksakalda holly öğrendi. Kendisine diyor ki, evladım sizin arıza cihazın falanca yerinin şurasındadır. Bir yer söylüyor bir adam. O da hayırdır inşallah demiş, uyanmış. Ertesi gün kalkmış komutanına. Demiş ki, komutanım, ben füzenin arızasını bulacağım. Tamir edeceğim demiş arızayı. Ama demiş, ben yıllık izimi alacaktım birisiyle yardım etmek için söz vermiştim Demiş, arızayı yaparsan yıllık iznimi isterim. Pazarlık yapmış komutanlar. Yıllık iznimi, iznimi isterim demiş. Komutan da demiş ki, sen arızayı tamir ben sana neler yaparım. İzni, iki misli verdim, daha neler yaparım, O arkadaş gitmiş, o arayıp arayıp bulamadıkları efendim cihazın neresindeyse o rüyalı görmektesini gitmiş, açmış, orada eliyle koymuş gibi arızayı bulmuş, düzeltmiş, mekanizma çalışmış, izne almış. Vakrasov bu daha başka şeyler anlatıyor. Yani evden çıktığı zaman subay geceliğin çıkmış, efendim, karanlık, hiç kimse şey yok, otomobil bulunmaz, taksi bulunmaz, minibüs geçmez, otobüs hattı olmayan bir yerde, hız önüne bir taksi gelmiş, binmiş, İkinci e, yerde parasını vermek istemiş, parası almamış filan, böyle bir sevin, enteresan işler. Neden sonra hocamızın resmini görünce, rüyada bana Füze'nin arızasını gösteren bu hoca diye resminden tanmış. Yer yani daha önceden tanıdığı bir kimse değil. İşe muhterem kardeşlerim, tabi e, bunlar birer bir efendim, e, ama bu misaller benim için çok önemlidir. Ben bir üniversite hocasıyım. Evet, ee, doktora öğrencisi, profesör çalışmaları çalışmalarımı yaptım.